Ben gezegen ve aramızdakiler. Eko kaygı üzerine çalışmalar. Hazırlayan ve sunan Elif Gül Şahin. Herkese merhabalar. 95.0 açık radyodasınız. Ben Elif. Ben gezegen varımızdakilerde bu hafta eko kaygı ile nasıl baş edebileceğimizi konuşacağız. Önceki programlarda biraz daha eko, iklim değişikliğinin bizde yarattığı sıkıntılı duygular hakkında konuşmuştuk. Bu hafta biraz daha olumlu bir yerden konuyu çerçeveleyeceğiz ve toparlayacağız. Böylece eko kaygı meselesini bir süreliğine rafa kaldıracağız. Eko kaygıyla ile nasıl baş edebileceğimizi konuşmak... Aslında biraz geniş bir konu çünkü hepimiz aynı şekilde de deneyimlemiyoruz bu durumu. Bu yüzden kendimizin nasıl deneyimlediğini, hangi noktalarda zorlandığımızı, bizi neyin tetiklediğini biliyor olmak kendimiz için doğru stratejiyi, kendimizi rahatlatmak için doğru davranışları yapabilmek için önemli. Eğer dinlemediyseniz önceki programları dinlemenizi bu yüzden isterim. Çünkü bazılarımız için... Öfke, eko daha arttıran bir yerde olurken bazılarımız için yoğun sorumluluk duygusu, ee, bazılarımız için belirsizlik eko kaygıyı tetikliyor ve arttırıyor olabilir. Ee, bunu fark etmek, yani neyin tetiklediğini fark etmek ve aslında hangi duyguyla başlatmaya çalıştığımızı tanımlayabilmek önemli. Duyguyu tanımlamak, duygunun farkına varmak, aslında onu yatıştırmak için... Ee, çok büyük bir parça. Bunlardan bahsederken belki o zaman eko kaygıyı arttıran birkaç faktörden de bahsederek giriş yapabiliriz bu konuya. Çünkü bazı şeyler hepimiz için ortak bir şekilde bu duygusal deneyimi arttırıyor olabilir. Bunu da yine kötücül bir yerden söylemiyorum. Çünkü daha önce de konuşmuştuk. Evet. Eko kaygı aslında gerçekten var olan bir duruma verilen sağlıklı bir tepki. Çünkü o yok oluş senaryosunun içindeyiz. Ee, ve tetikleyici yani insanı e, harekete geçirici, olumlu bir tarafı tarafı da var. Yani adaptif olan bir tarafı da var eko kaygının. Yani şimdi bu eko kaygıyı arttıran faktörler e, aslında olumlu şeyler de olabilir. Hiç ekolojik kaygı duymayan biri e, böyle bir durumda gezegene duyarlı davranışlarda bulunmayacaktır. E, o yüzden o kaygıyı biraz arttırmak için e, olumlu bir şekilde kullanılacağı gibi bunlar e, hala hazırda var olan kaygıyı arttırıp kişinin işlevselliğini de düşürebilir. E, bu yüzden bunları bütün, bütünüyle kötücül şeylermiş gibi düşünmeyelim. Sadece kendimiz nerede olduğumuzu e, ve bunların bizi nasıl etkilediğini, e, bizim hayatımızı ve duygusal durumumuzu nasıl etkilediğini e, bilmek ve fark etmek önemli. Eko kaygıyı arttıran e, önemli şeylerden bir tanesi sürekli olarak çevresel tehditlerle ilgili bilgileri okumak veya izlemek e, bunlara fazlaca maruz kalıyor olmak. Çünkü bu kontrolü kaybettiğini hissettirebilir insana. E, ve bir yandan da hem ...bu da şeyden bahsediyorum... ...gelişmelerden, rapordan... ...sürdürülebilir davranışlardan... ...belki influencerları takip etmekten... ...bahsediyorum... ...çünkü... ...hem sosyal medya hem medya... ...aslında gerçekçi olmayan bir... ...dünyada sunuyor bize... ...ve bu da hem kontrol... ...duygumuzu sorgulattırıyor... ...hem de belki baş edebileceğimizden... ...fazla bilgi yüklüyor... ...olabilir bize burada algoritmaların da etkisi var çünkü bir süre sonra özellikle sosyal medyada belki doğru olmayan ya da çok fazla grafik ayrıntı içeren gönderiler de önünüze düşmeye başlıyor bu da haliyle o eko kaygıya durumun baş edilemez ve kontrol edilemez olacağına dair olan inanışı arttırarak eko kaygıyı arttırabiliyor ee, ama bir yandan da, tabii şöyle de olabilir, ee, bu duruma dair hiçbir fikri olmayan ya da bunu reddetme yemeğili kişiler e, iklim değişikliği ile ilgili bilgileri e, öğrenerek, duyarak belki bu konuda bir harekete e, geçme dürtüsü de hissedebilirler. Yani böyle bir iki uçtan bahsediyorum. Ee, bunu birazdan daha detaylı bir şekilde konuşacağız ama iklim değişikliği kaygısına, eko kaygıyı... Ee, arttıran faktörlerden bir tanesi bu sürekli olarak medyayı takip etme gelişmeleri takip etme dürtüssü ee, İkincisi ise ekolojik ayak izini takip etmek Bu da yine takıntılı bir biçimde bunu yapmaktan e, bahsediyor takıntılı bir biçimde ve kişinin hayatını adapte edemeyeceği şekilde bunu sürdürmeye çalışma çabasından ee, gerçekçi olmayan hedefler koymaktan e, 3 Üçüncü e, ekok kaygıyı arttıran durum ve belki daha baş edilemez bir noktaya taşıyabilecek durumsa var olan başka ruhsal sorunlar. E, çünkü diğer tüm kaygı türleri gibi eko kaygı da yayılımcı. E, aslında yani bir başka kaygıya kaydırmaya meyledebilir. Kişinin var olan hayatla ilgili başka kaygılarını arttırabilir. E, ya da var olan başka kaygılar eko kaygıya e, tesir edebilir. E, o yüzden hala hazırda sizi zorlayan başka bir ruhsal sorun varsa bu da <gülüyor> eko kaygıyla baş etmenizi zorlaştırabilir. E peki ne yapacağız? Eko kaygıyı işlevsel bir, <gülüyor> çok pardon, işlevsel bir düzeye çekmek için ne yapabiliriz? E, öncelikle Durumu patolojize etmemek. Çünkü birçok ekok kaygı biçimi aslında patolojik bir durum değil. Yani çok çok çok çok az yüzde olarak bunu gerçekten patolojik bir şekilde yaşayanlarımızın sayısı. Çoğumuz o spektrumda bir yerlerde zaman zaman yoğun diyebileceğimiz zaman zaman ortalarda diyebileceğimiz bir seyirde hissediyoruz bu duyguyu. O yüzden bunu patolojize etmemek, yani duyguları kabul etmek e, ve olduğu gibi kabul etmek e, aslında. O zaman ilk e, madde olarak duygularımızı reddetmekten veya bastırmaya çalışmaktan kaçınmak, duyguları kabul etmek diyebiliriz. Kaygı ile ilgili e, bozuklukların Genel şeyi aslında e, çoğunlukla kişinin korkusu ve endişesi gerçek tehditten daha fazla oluyor. Yani o zihnimizde ve bedenimizde hissettiğimiz kaygı e, gerçek tehditten daha fazla oluyor. Bir e, çok yaygın eski bir e, fotoğraf vardır. Bir kedi ay aynanın karşısında ve aslında aynada aslan olarak görüyor yansımasını. Biraz onun gibi. E, o kedi bazen zihnimizde bir aslan e, kadar yer kaplıyor ve yıkıcı oluyor, olabiliyor. E, bu yüzden bu kaygıyı gerçekçi bir boyuta indirmek ve yeniden çerçeve, çerçevelemek önemli. E, burada şundan bahsetmiyorum. Diğer kaygı durumlarında bazen Gerçekten olmayan bir şey için kaygılanabiliyoruz. Ee, hiç olmayacak olan bir şey için kaygılanabiliyoruz. Eko kaygı biraz burada e, farklılaşıyor. Çünkü gerçekten bir acil durumun içindeyiz ve rasyonel bir tepki veriyoruz. Ee, burada söylemek istediğim şey bunun olmayacağı, bu kaygının yalan olduğu, bunun o kadar da iklim değişikliğinin o kadar da korkutucu bir şey olmadığı, iklim değişikliğini inkar ederek bununla başa çıkabileceğimiz kesinlikle değil. Ee, sadece bu duyguları ve endişeleri gerçekçi bir şekilde ele almak ve bize zarar vermeyecek, bizim yönetebileceğimiz şekilde bunları kabul etmek, e, bu sıkıntıyı tanımlamak önemli. Ee, bunu bizim yaşadığımız bir duygu, olarak görmek. Ben şu an böyle bir durum yaşıyorum ve buna böyle tepki veriyorum diyebilmek. Bunun farkında olmak ilk adım e, olabilir. Eko kaygıyla baş etmek için. E, i̇kincisi ise biraz önce bahsetmiştik. Oradan devam edelim. Medya tüketimini e, sınırlamak. E, çünkü şöyle e, düşünebiliriz. Bu medya tüketiminden bahse, bahsederken, e, iklim değişikliğiyle ilgili felaketlerle ilgili de e, karşımıza çok fazla görsel veya video çıkıyor olabilir. Yani örneğin yangınlardan sonraki o tahribata dair e, hayvanların ölü bedenleri, o yangın alanlarının iç acıtan görüntülerine dair grafik ayrıntılar. E, Bizi fazlasıyla etkiliyor olabilir. Bu noktalarda kendimizi çok fazla grafik ayrıntıya maruz bırakmamak. Ee, belki biraz önce sosyal medyadan bahsetmiştik. Belki orada filtrelemek. Ee, böyle bir şey gördüğümüz zaman bunu önüme çıkarmayı işaretliyor olabilmek. Yani algoritmayı da ona göre düzenliyor olabilmek. Önemli. Tabii ki hiç takip etmeyin, buna bakmayın, göz ardı edin demiyoruz. Doğru, güvenilir kaynaklardan takip etmek ve belli zaman aralıklarıyla takip etmek. Çünkü e, yetişmeyeceğimiz bir yerde de aslında bu bilgi akışı olanlar durum bir yandan da çok hızlı ilerliyor ve onu takip etmek kapasitemizin üzerinde olabiliyor. Kendi kapasitemize saygı duymak. E, Doğru yerlerden doğru zamanlarda takip edebiliyor olmak. Eğer kendimizi çok kötü hissediyorsak zaten çok kaygılıysak o an bunu bir süre ertelemek. Başka bir zaman bu haberlere bakmayı seçebilmek önemli. İlki buydu. Nasıl baş ederiz konusunda. İkincisi ise birkaç anahtar konuya bağlı kalmak. Çünkü hiçbirimiz süpermen değiliz. Tanrısal bir gücümüz de yok. Bu yüzden her konuda faydalı olamayız ve her şeyi bilemeyiz. Ee, ama her şeyi bilmek, her konuda faydalı olmaya çalışmak e, hem dikkatimizi dağıtır hem de e, yine fazlaca kendimize yüklendiğimiz için e, kaygımızı arttırabilir. O yüzden o daha birkaç ekolojik konuyla sınırlandırmak da e, önemli bir baş etme. ...stratejisi olabilir. Ee, burada meşhur bir metafor vardır. Ee, boş bardaktan su içemezsiniz diye. O yüzden bütün bunları konuşurken... ...bardağı boşaltmadığımızın farkına varmak... ...yani o bardağın ne kadar dolu olduğunu hep takip etmek e, önemli. O yüzden kendinize yüklenmeyin. Her şeyi bilemezsiniz ve odağınızı birkaç konuda sınırlı tutun. Üçüncü strateji ise gerçekçi yaşam tarzı değişiklikleri. Gerçekçi yaşam tarzı değişiklikleri. Daha önce konuşmuştuk bunu birkaç kere üzerinde durdum. Kaygı davranışı yönetmede bir obsesyon ve kompülsiyon yaratabiliyor. Ve bu da haliyle kaygıyı daha çok arttırıyor. Ve bazen kişi kendi yüz üzerinde çok büyük bir baskı. Bu da hem çok büyük bir sorumluluk hem de beraberinde aslında büyük bir suçluluk duygusu getirebiliyor. Bunu azaltmak için gerçekçi ve basit yaşam tarzı değişiklikleri yapmak, kişinin yapabileceği ve sürdürebileceği e, değişiklikleri seçmesi e, önemli. Bu kontrol duygusunda sağlıklı bir düzleme çeker. E, yapmadıklarımıza değil, yapabildiklerimize odaklanmak aslında bahsetmek istediğim şey ve bunu yaparken kendimize ve başkalarına karşı sabırlı olmak çünkü bu kadar kısa bir sürede çok fazla taahhütte bulunmamız e, gerekli çok bunaltıcı olabilir gerçekçi değişiklikler yapmak için kendimize ve başkalarına zaman vermek bunların hepsini bir anda yap yapamayacağımızı kabul etmek e, ve kendimize yapabileceğimizin en iyisini yaptığını hatırlatmak önemli ve gerçekten de yapabileceğimizin en iyisini sağlıklı bir şekilde düşünebilmek. E, bu da bir diğer e, önerim. Beşinci önerim ise doğayla bağlantı kurmak. Doğayla anlamlı bağlantılar kurmak ve e, doğada vakit geçirmek, doğayı gözlemlemek. Eko kaygıyı azaltan en önemli faktörlerden bir tanesi. Çünkü tehlikede olan bu kadar şey olmasına rağmen e, çevrenin ve doğanın aslında çok fazla dayanıklı olduğunu kabul etmek, bunu görmek önemli. Kendimizi güvende hissetmemiz için de önemli. Çünkü eko kaygı arttığı zaman aslında doğaya ve çevreye olan e, algımız doğanın ve çevrenin tezahürü de daha hasta gitmekte olan ölen bir dünyada yaşıyor olma hissini doğuruyor. Ee, ve hastalıklı bir dünyanın üzerinde var olmak, yani o güvensiz zeminde var olmak, var olduğunu düşünmek öyle bir algı da hem eko kaygıyı hem de genel anlamda bir güvensizlik hissini doğurabilir. Ama gerçekte öyle değil. Gerçekte doğanın ne kadar hala canlı olduğunu düşünüyorlar. E, ve ne kadar sağlam, dayanıklı olduğunu kendimize hatırlatmamız gerekiyor bazen. Bunu da unutmamak lazım. Bir diğer tavsiyem topluluklara dahil olmak. Beraber bir şeyler yapmak. Ee, bir grup halinde hareket ediyor olmak. Çevreyle ilgili, iklim değişikliğiyle ilgili bir şeyler yapmaktan bahsediyorum. Ee, önemli bu bir... E, İklim topluluğuna dahil olmak da olabilir. Ee, bir aktivizm alanındaki bir topluluğa dahil olmak da olabilir. Ee, ama kendi mahallenizde, apartmanınızda beraber konuşup çöpleri ayrıştırmak da olabilir. Yani hep beraber e, iklim değişikliği için bir şey yapıyor olma hali. Bu da yine kontrol duygusunu e, arttıracağı için anksiyeteye, eko, anksiyete, eko kaygıya azaltacaktır ve biliyoruz ki bağlantı kurmak ve bağlantı duygusu sosyal destek kişiler arası ilişkiler tüm ruhsal sorunlar için koruyucu bir faktör yalnız olmadığımızı bilmek koruyucu bir faktör o yüzden topluluklara dahil olmak önemli e, topluluklarla beraber birlikte çevirici davranışlar sürdürmek kadar aslında bu topluluklarda bu duyguları konuşmak da önemli çünkü dile getirmek bu duyguları yaşarken de yalnız olmadığımızı e, bilmek. O sosyal desteği bir şekilde de oradan e, almak insanı rahatlatıyor. Bazen bunu göz ardı edebiliyoruz ya da farkına varmayabiliyoruz bunun gerekliliğinin. E, o yüzden onu da hatırlatmak istedim. Başka neler yapabiliriz? Ne tavsiye ederim Bir yandan düşünüyorum ben de. Günlük tutmaktan e, bahsedebilirim birazcık. Çünkü araştırmalar göstermiş ki günlük tutmak şükran duygusunu arttırıyor, e, kendimize teşekkür etmeyi e, arttırıyor ve aslında orada kendi zihinsel içgörümüzü de e, sağlayabiliyoruz. Çünkü onları yazıya döktükçe zihin o duyguları bir şekilde işliyor e, bu duyguların bu kadar baş edilmez oluşunun sebeplerinden bir tanesi de bunu zihnin işleyemiyor oluşu. Yani yazmak, onu görmek, dışarıdan bakmak, onu takip etmek, e, bunu zamanla artıp azalabileceğini fark etmek. E, işleme, duygu bir zihinde işlemek için önemli. E, o yüzden günlük tutabilirsiniz. E, belki sadece kaygılarınızı yazdığınız. Bir günlük tutabilirsiniz Böylece o endişelerinizi görüp tanımlayabilirsiniz ya da o gün yaptığınız olumlu davranışları yazabilirsiniz iklim değişikliği ile ilgili iyi haberleri takip edebilirsiniz ki böyle platformlar var biliyorum iyi haberleri takip edebilirsiniz Belki bunları not edebilir ya da bir yerde biriktirip parşilayebilirsiniz Çünkü bu umudu da arttırıyor o halde bir diğer strateji ise umudu sürdürmek olsun. Durumun gerçekliğini kabul ederek, yani zor deneyimleri ve duyguları kabul ederek umudu beslemek, umutlu kalmak önemli. Bir diğer şeyse burada konuşabileceğimiz bu genel olarak tüm kaygı biçimleri için. Önerilen bir şey kişisel bakımı ihmal etmemek. Kişisel bakım derken aslında e, duş almaktan da bahsediyorum. Yeteri kadar uyumaktan da bahsediyorum. Yemek yemekten de e, bahsediyorum. Ama keyifli vakit geçirmekten de bahsediyorum. Yani self-care yapabilmek, öz bakım yapabilmek, kendi ihtiyaçlarımızı önceliklendirip e, bunlarla ilgilenebilmek. Yine kaygı azaltıcı bir faktör. Ve zihnimizin dağılmasına müsaade edebilmek. Tekrar ediyorum unutmayın boş bir bardaktan su içemezsiniz. E, o yüzden biraz o bardağı su koymak, kendimizle ilgilenmek, kendi kendimizi doldurmak, biraz şarj edebilmek kendimizi e, önemli. E, bunlar eko kaygıyı azaltmak için tavsiye edebileceğim birkaç şeydi. Ee, Tabi burada hangi noktada olduğunuzu doğru değerlendirmek önemli. Eğer işlevselliğinizi sürdüremeyecek kadar yoğun yaşıyorsanız bu duyguyu. Örne örneğin uykularınız kaçıyorsa ya da başka bir şeye odaklanamıyor haldeyseniz uzun zamandır bu bu şekilde devam ediyorsa o zaman bir uzmandan destek alabilirsiniz. Ee, grup terapilerine katılabilirsiniz. Belki bu aktivizm topluluk, toplulukları için bu işin bir parçası olabilir. Düzenli olarak grup paylaşımları e, yapmak olabilir. Ya da bireysel bir e, ruhsal destek almak, bireysel bir terapiye gitmek e, olabilir. Bunları değerlendirebilirsiniz. Kapatmadan e, süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz çünkü. Kapatmadan bir de çocuklarla ilgili konuşmak istiyorum. Çünkü çocuklar burada e, yine risk grubunda yer alıyorlar. Hem o duyguları işlemekte zorlandıkları için hem de biraz ifade etmekte bazen zorlandıkları için. Eğer çocuk çocuklarınızda böyle bir durum gözlemliyorsanız ya da çocuklarla çalışan, çocuklarla ilişki içinde olan biriyseniz orada da bunun hakkında konuşmak, başta kaygı duygusuyla ilgili konuşmak, nasıl hissettiğini sormak, nasıl hissedebileceğini söylemek, bunu hem duygusal olarak hem bedensel olarak sormak yani şu, şu an aklından ne geçiyor düşünüyorsun diyebilmek ya da nasıl hissediyorsun böyle hissettiğinde bedeninde neler oluyor diye sormak onun bunu ifade etmesine alan açmak e, önemli. Yine çocuklarla beraber doğada vakit geçirmek e, doğada bir şeyler yapmak doğayı takdir etmek e, Neyin uğruna savaştığımızı, ne için, ne yaptığımızı gösterebiliyor olmak, e, doğayla bağlantısını sağlayabiliyor olmak önemli. E, ve yine çocuklar için de topluluklar ve arkadaş gruplarıyla küçük projelerde yer almak. Bu ağaç dikmek de olabilir, tohum topu oluşturmak da olabilir. Beraber bir çevre, çevre ziyareti, doğa ziyareti de olabilir. Ya da... E, Çocuk gruplarında ya da aile içinde beraber bir derneğe ya da bir sivil toplum kuruluşuna bağış yapmak da olabilir. E, ama grup olarak beraber bir şey yapıyor olmak, onun yalnız olmadığını ve desteklendiğini hissetmesi için önemli. Hızlıca vaktimiz doldu. Programı kapatıyorum. Bu haftalık ben gezegen ve aramızdakilerde, aramızdakilerden bu kadar. 14 gün sonra görüşmek üzere. Programı Nilüfer Yanya'nın The Florist parçasıyla kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın.